Efendim Hüseyin Kaya selamlar <gülüyor> ve hürmetler efendim. Sizi çok seviyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Evet. Efendim, İstanbul'dan Ertuğrul Dündar, Selamünaleyküm hocama sorum. Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselamın kısasının hikmetini anlatabilir mi? Devamla neden Cenab-ı Allah bir geminin kurtulmasına bir azgın olacak çocuğun ölümüne ve bir hazinenin korunması için bir insanı vesile yapmıştır. Ben bunu düşünüyorum. Hiçbir fikir edinemedim. Hocam beni bilgilendirirse çok sevinirim demiş efendim. Evet. Biraz önce söyledim. Bir peygamber varisi bir mürşidi kamil hem Kur'an'ın zahirini hem de batinini bilmesi gerekir. Batini manasını bilmesi gerekir. Allah bu Kur'an'ı zahir ve batın üzere indirilmiş dediyse mutlaka bir zahiri bir de batini tarafı vardır. Manevi tarafı vardır. Eğer Allah burada Hz. Musa ile Hızır'ın kısasında bize bir şeyleri anlatmayı dilemişse onu öğrenmek gerekir, anlamak gerekir. Manevi olarak anlamak gerekir. Ne demek istiyor orada Allah? Önce Hz. Musa o manevi ilmi öğrenmek istediğinde, Allah'ın katından kendisine ilim bahşettiği kul ile buluşmayı istediğinde Allah ona nerede onunla buluşacağını söyler, iki denizin birleştiği yerde diye buyurur. Bunun mutlaka bir manası vardır. Neden iki denizin buluştuğu yer? İki deniz aslında biri zahiri ilme sahip olan Hazreti Musa, biri de manevi ilme sahip olan Hızır Aleyhisselam'dır. İki deniz, iki denizin buluşmasıdır. İki deniz, iki denizin buluştuğu yerde buluşuyor. Sonra Hz. Musa ona ne buyuruyor? Allah'ın sana öğrettiği, katından öğrettiği ilmi bana öğretmen için sana tabi olayı mı diyor? Sana tabi olmak istiyorum. Bir peygamber bir kura tabi oluyor. Neden? Allah beyan ediyor. Mutakabunun bir hikmetinin olması gerekir. Evet, peygamber zahiri olarak her türlü ilme sahiptir ama... Manevi olarak da bir kul, batini elime sahiptir. Ne dedi Kısır Aleyhisselam? Benimle beraber olmaya sabredemezsin. Niye bunu söylüyor? Allah katından kendisine ilim vermiş ve ondan biliyor. Hz. Musa'nın buna sabredemeyeceğini biliyor. Ama Hz. Musa inşallah beni sabredenlerden bulursun deyip ısrar ediyor. Evet, beraber gemiye biniyorlar. Önce bunu anlamak gerekir. Yani zahiri olarak ne kadar ilme sahip olursan ol, senin bir Mürşid-i Kamil'e Allah'ın katından ilim verdiği bir kura ihtiyacın vardır dedi Allah. Yani bir peygamberin bilgisine sahip olsan da bu böyledir dedi. Eğer Allah sana katındaki bilgiyi öğretmesini istiyorsan o zaman sen de Hz. Musa'nın yaptığını yap. Allah'ın katından ilim verdiği bir kula tabi ol. Ama ona itiraz etme dedi yalnız. Evet, önce gemi gemiye biniyorlar. <gülüyor> Hızır Aleyhisselam gemiyi kusurlu hale getiriyor. Sonra Allah e, Hazreti e, Hızır Aleyhisselam'ın neden böyle yaptığını beyan ediyor. Hızır Aleyhisselam beyan ediyor. Ben de bunları kendimden yapmadım. En son böyle söylüyor. Yani Allah'ın verdiği emirle yaptım. Kusurlu olsun başkaları o karşı tarafta duran o emir, melik ona er koymasın diye. Bu durumda eğer biri bir müşid-i tabi olursa ona itiraz etmemesi gerekir. Eğer bir şeyi yapıyorsa bunun bir sebebi vardır. Eğer bizi kusurlu Kusurlarımızı bize gösteriyorsa daha doğrusu, yanlışlarımızı bize gösteriyorsa zaten bir müşidik hamile tabi olan hemen bunu anlar. Ne kadar hatalı olduğunu, kusurlu olduğunu, günahkar olduğunu daha doğrusu ne kadar şirke boğulduğunu görür ve anlar. Aynı şekilde bir çocuğu öldürmesi de öyledir. Çocuğu öldürmesi demek nefsini öldürmesi demektir. Nefsini. Nefsin tezkesini, terbiyesini Allah peygamberine vermişti. Dolayısıyla manevi olarak peygamber varisine veriyor. O daha Hazreti Musa'nın yetişme dönemidir. Daha sonra o bilgiyi öğrenmiş midir Hazreti Musa? Elbette ki evet. Ama Allah'ın bize öğrettiği, anlattığı nedir? Bir derviş, bir Allah'ı isteyen, rızasını, dostluğunu, cemalini isteyen, Allah'a dost olmak isteyen bir kul, bir müşrik hamile tabi olurken nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretiyor. Orada Hz. Musa'nın ilmi geçmiyor. Geçersizdir o. Eğer Allah'ın katındaki bilgiyi öğrenmek istiyorsa sadece Hızır Aleyhisselam'a tabi olması gerekir. Buna beraber ona soru da sormaması gerekir. Neden böyle yaptın da dememesi gerekir. Derse ne olur? Üç sefer o hakkı tanıyor. Sonra Artık sen benim de olmaya sabredemezsin dedi. Dayanamazsın dedi. Evet, çocuk öldürmesi demek nefsi öldürmesi demektir. Yani Müşid-i Kamil ona muamele ederken eğer onun nefsinin teşkiye olması, terbiye olması, aradan çekilmesi yani mani olarak ölmesi gerekiyorsa buraya da müsaade etmesi gerekir. İtiraz etmemesi gerekir. Yoksa nefsine sarılırsa, bence bu böyledir, bence şu şöyledir, bana göre derse onu öldürmesine müsaade etmedi demektir. Eğer öldürürse ne olur? Allah onun yerine hakkisini verir. Evet, ayette öyle bir ayeti buyurdu. Bu sefer mümin olur, nefsi iman etmiş olur, mümin olmuş olur. Allah'ın rızasını isteyen, dostluğunu isteyen bir nefis olur. Yani vehmi olan nefis gider, yerine hakikisi gelir. Rabbini isteyen kul olmuş olur. Hazine de öyleydi. Aynı şekilde hazine insanda. Hazine Allah'ın guruna nefrettiği ruhtur. Onu bulabilmesi için onun olgunlaşması gerekir. Onun buluğa ermesi gerekir. Onu anlayabilecek, tadabilecek seviyeye gelmesi gerekir. Ondan önce ne yapar? Ondan önce onu örter. Üstünü kapatır. O açığa çıkmasın. Eğer açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa helak olur. Kendisi yanlışlar yapar, kendisi kendini helak eder, başkaları tarafından helak olur. İşin manevi tarafını bir parça anlattım. En az bunu birkaç saat geniş geniş anlatmak gerekir ki anlaşılsın. Kısaca burada anlamamız gereken şey nedir? Manevi boyutudur. Bir Müşid-i tabi olurken ona itiraz etmemiz gerektiğini Allah bize öğretiyor. Bir peygamber kadar bilgiye sahip olsan, ilme sahip olsan da Allah'ın katından eğer bilgi istiyorsan, özel bir bilgi istiyorsan, Allah'ın muradını, sırrı öğrenmek istiyorsan, bu durumda kendini tanımak istiyorsan, kendindeki hazineyi bulmak istiyorsan, nefsini tezkiye edip, Hakiki insan, gerçek manadaki insan olmak istiyorsan itiraz etme dedi. İtiraz etmemen gerekir. Evet. <gülüyor> efendim Eşref Dinler Seyda sizi çok seviyorum. Rabbim sizden razı olsun. Sizi ziyaret etmek istiyorum. Sizi nerede size nerede ulaşabilirim diye sormuş efendim. Evet. Biz Diyarbakır'dayız. Diyar TV'deyiz. Eğer imkanı olursa kardeşimiz gelebilir. Mesele görüşmek değildir. Mesele ziyaret meselesi değildir. Mesele beraber yürüme meselesidir. Allah bu konuda imkan vermiştir. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Hemen her akşam bazen gündüz de tabi oluyor. Sohbetlerimiz var. Kardeşlerimiz sohbetleri dinlesinler. Anlamaya çalışsınlar, iman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürmeye çalışsınlar. Bu durumda yolculuk başlamış demektir. Gönül beraberliği olmuş demektir. Hep beraber yolu yürümeye koyulduk demektir. Yapmamız gereken şey budur. Yani görüşmeyi istemeden önce evet, dinlemeyi tercih etmemiz gerekir ki gönül beraberliği olsun. Asıl beraberlik de gönül beraberliğidir. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin yapmaları gerektiği şey budur. Gereken şey budur. Gönlümüz beraber olsun, beraber yürüyelim inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. İstanbul'dan yazıyorum, içim kan ağlıyor hocam. Ümmet paramparça olmuş, birleştirici ve önderlik yapacak. Ümmetin ümidi, İslam düşmanlarının hedefi olan vatanımızın birliği, kardeşliğimizi pekiştirmek için ne yapmamız lazım? Başka vatanımız yok, doğu, Güney, Doğulu kardeşlerim gelin birliğimizi bozdurmayalım demiş evet. efendim. Bu böyle sloganı atmakla olacak şeyler değildir, yürüyüş yapmakla olacak şeyler değildir. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzde iki yol vardır. Ya Allah'ın rızasının, cennetin yolunu tutarız. Allah'ın gösterdiği yani hidayet yolunu tutarız. Sirat-ı müstakimde yürürüz. Ya da iblisin, şeytanların gösterdiği yolda gideriz. İnsan için bundan başka yol yok. İnsanlar iki kısımdır. Ya Peygamberlerin, Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği, yürüdüğü yolda yürür, onlara tabi olur. Ya da iblisin yoluna tabi olur, şeytanların yoluna tabi olur. Eğer bir kul, kul olduğunu kabul ediyor, Allah'ı Rab olarak kabul ediyor, ahirete iman etmişse, ahireti kabul ediyorsa, onun Allah'a ve Resulüne itaat etmekten, Resulüne tabi olmaktan başka yolu yoktur. Yol olmaz. Ben müminim, ben Müslümanım deyip şeytanın yolunda gidemez, yürüyemez. Böyle bir şey olmaz. Barış, barışın olabilmesi için, selametin olabilmesi için. Önce insanın kendi kendisiyle barışması gerekir. İnsanın önce Rabbi ile barışması gerekir kendisiyle kavgalı olan, nefsini tezkiye etmemiş, terbiye etmemiş biri başkalarıyla nasıl barışık olur? Allah ile barışık olmayan, kendisinin, kendisini yaratan Rabbi ile barış, barışık olmayan, onu sevmeyen, ona itaat etmeye çalışmayan, kul olmaya çalışmayan biri başkalarıyla barışık olur mu? Olmaz. Tek bir yolu vardır, nedir o? Rabbimizi kabul etmek Rabbimizi ciddiye almak eğer bir insan Rabbini ciddiye alırsa Rabbini kabul ederse Resulüne tabi olursa yüzlerce binlerce insanı beraberinde kurtarma imkanı olur selamete çıkarma imkanı olur hidayete erdirme imkanı olur dünyadayken onlara şefaat etme imkanı olur bu şefaat edecek olan kullar ne kadar çoğalırsa o kadar barışa yaklaşmış oluruz. O kadar birliğe, beraberliğe, kardeşliğe yaklaşmış oluruz. Başka da yolu yok. Eğer söylemekse, anlatmaksa herkes söylüyor, herkes anlatıyor ama bir işe yaramıyor. Söyleyen değil, anlatan değil, yapan adam lazım bize. Allah'ın sevgili kulları lazım bize. Evet Bir beldede bulunduklarında başını secdeye koyup Ya Rabbi bizi selamete çıkar. Bize rahmetini indir. Rahmetle bize muamele et dediğinde Allah'ın duasını reddetmeyeceği kullar lazım. Mütakilere imam olacak, önder olacak kullar lazım. Bununla beraber müttaki yetiştirecek. Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, yerine getirmeye çalışan, kulları yetiştiren kullar lazım. Yoksa dışarıda bir kardeşlik olsa, görünse de bile, görünse bir birlik, beraberlik görünür gibi olsa da, eğer içeride savaş varsa, insanın kendi içinde savaşı varsa, kendi kendisiyle barışık değil, Rabbiyle barışık değilse, her an o maskesi düşer. Bir de bakarsın ki düşmandır. Çünkü o düşmanlığı içinde mevcut. Onun için düşmanlığı içeriden silmek lazım. Nefisten silmek lazım. Silersen ne olur? Asıl düşmanın iblis olduğunu, şeytanlar olduğunu anlar. Şeytanlaşmış insanlar olduğunu anlar. Allah'tan yana durunca bunu görür ve anlar. Ama Allah'tan yana durmamışsa, iblisle, şeytanlarla beraber olur, hakta olduğunu zanneder. Doğru yaptığını zanneder. Mümin, ferasetle bakandır, basiretle bakandır. Feraseti olmayınca, basireti olmayınca, ne yapar? Şeytandan yana durur, hakta olduğunu söyler. Doğru yaptığını söyler. Evet, ne buradaydı kelimede? Onlara Hesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın de biz ıslah edicileriz derler. Öyle zannediyorlar. Onun için her birimize düşen sadece Allah'a davet etmektir. Allah'ın hesabını yapmaya davet etmektir. Allah'ı ciddiye almaya davet etmektir. Allah'ın rahmetine davet etmektir. O rahmeti Kazanmak için çaba gayret sarf etmeye davet etmektir. Eğer biz birbirimize merhamet edersek Allah da size merhamet eder buyurdu. Ama siz birbirinize merhamet etmezseniz Allah size rahmet etmez. Allah rahmetini çekmiş. Rahmetin inebilmesi için tek bir çare var. Nedir o? Bizim birbirimize merhamet etmemiz. Allah'a dönüp Allah'ın hesabını yapıp birbirimize merhamet etmemiz. Kendimize merhamet etmemizdir. Eğer müminler kendilerine merhamet edemiyorlarsa, çocuklarına merhamet edemiyorlarsa, çocuklarını eğer şeytana teslim ediyorlarsa, çocuklar şeytanın yolunda ölüyorsa, iblisin yolunda ölüyorsa, cehenneme gidiyorsa, o kendini kaybetmiş, insanlığını kaybetmiş. Allah'a göre hesap yapmıyor. Allah'a göre hesap yapmayan, ona nasıl insan denir? Ya da Allah'ın hesabını yapmayan, Allah'ı ciddiye almayan, Allah'ın emri, hükmü, kendisi için her şeyin önünde ve üzerinde olmayan birine nasıl tabi olunur? Nasıl onun peşinden gidilir? Nasıl onlar örnek alınır? alınabilir? Müminin hali böyle olur mu? Müminin tavrı böyle olur mu? Ama bakıyoruz. İsmi mü'min. ibadet yapıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca geliyor ama nerede durması gerektiğini bilmiyor. Safını belirleyememiş. İblisten yana duruyor. Şeytandan yana duruyor. Düşmanlıktan yana duruyor. Kinden, nefretten yana duruyor. Öldürmekten yana duruyor. Kandan yana duruyor. Kaostan yana duruyor. Yakıp yıkmaktan yana duruyor. Hatta bunun için fedakarlık yapıyor. Hatta çocuğunu da burada kurban ediyor. Şeytanın yolunda çocuğunu da kurban ediyor. Kurban olmaya sevk ediyor, teşvik ediyor. Bir de ben mümin ve ben Müslümanım diyor. Şuursuz Müslüman. Allah'ın muradını anlamamış. Eğer Allah'ı sevseydi, Allah ona öğretmez miydi? Allah onu ona bırakır mıydı? Allah'ın muhabbetini, sevgisini isteseydi, Allah'ın yakınlığını isteseydi, bunu yapabilir miydi? Müslümanlık da taklidi. Müslümanlığımız taklidi olduğu için bu haldeyiz. Müslümanlar, müminler, diğer komşu ülkelerdeki kardeşlerimiz, buhara düşmüş. birlik ve beraberlik. kardeş olmanın tek bir çaresi vardır. Evet. Allah'a imanda birlik, Allah'ı sevmede birlik. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? Daha önce siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Yani cehennemin kenarındaydınız. Ölseydiniz cehenneme giderdiniz. Demektir bu. Cehenneme, ateş çukuruna yuvarlanırdınız. Sonra Allah sizi kardeşler yaptı. Size o muhabbetinden, yakınlığından ihsan edip, ikram edip, sizi kardeşler yaptı. Siz bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Ama Allah bunu yaptı. Onun için bütün dünyayı versek, biz bir beraber kardeş olamayız. İnsanlar kardeş olmaz menfaatinden dolayı kardeş olur o kardeşlik kardeşlik değildir menfaat bitince kardeşlik biter gerçek manadaki kardeşlik Allah'ın kardeş yapmasıdır Allah'ın kardeş yap yapması için de ne gerekiyor? Allah'a iman gerekiyor daha önce birbirimize düşman olsak bile Allah'ı sevdiğimizde Allah'a iman etti ettiğimizde Allah gönlümüzü gönüllerimizi birbirine birleştirir ve birbirimizi severiz kardeş oluruz o ateş çukurunun kenarından da kurtuluruz. Cehenneme yuvarlanmaktan kurtuluruz. Dünyanın bulunduğumuz yerin cehennem olmasından kurtuluruz. Yoksa yoksa o ateşe düşeriz. Burada ateşe düşeriz. Ahirette cehenneme düşeriz. Cehennem ateşine düşeriz. Onun için tek bir kurtuluşu var. Allah'ın bizi kardeş yapmasıdır. Yani iman edip Allah için sevince Allah bizi kardeş yapıyor. Bir ediyor. Beraber ediyor. Kardeş ediyor. Birbirimizi sevdiriyor Allah o yakınlığı O ülfeti o sıcaklığı Vermese Allah onu kendinden Verir neden Allah bir mümini seviyorsa Başka bir mümini sevdiğinde ikisini birbirine sevdirmez mi Birbirine sevdirir neden Eğer ikisi Birbirine ters düşerse Hangisi ters düşerse Allah'a da ters düşmüş olur Allah buna müsaade etmez onları korur Allah'ı sevenler birbirini sever. Fikri, düşüncesi, işi, hayatı nasıl olursa olsun mümin olduğu için onu sever. Neden seviyor? Çünkü Allah bir kurunun gönlünden kendini sevdiğinde başka sevdiği kurunu aynı şekilde onların gönüllerini de birleştirir. Bu sevgi Allah'tandır. Allah onu da seviyor, ötekini de seviyor. Bu sevgi Allah'ta birleşiyor. Sevmemesi asla mümkün değildir. Sevmiyorsa mümin değildir. Allah kalplerini birleştirmemişse mümin değil. Onlar mümin kardeşi olamamışsa mümin değildirler. Onun için ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Ölçü bu. Resulullah Efendimizin koyduğu ölçü budur. Birbirimizi sevmiyorsak iman etmemişiz. Cennette yoktur dedi. Yapmamız gereken şey, kendi kendimize çözüm üretmek değildir. Kafamıza göre çözüm üretmek değildir. İşte çözüm. Allah'ın çözümü, Resul'ün çözümü, çözüm bu. Başka çözüm yok. Ya Allah'a iman eder, Allah'ı sever, Allah için birbirimizi sever, Allah aramızdaki o ülfeti yaratır, yakınlığı, sıcaklığı yaratır, bizi birbirimize sevdirir. Ya da biz Allah'a iman etmedikçe böyle bir şey mümkün değildir, mümkün olmaz. Ateş çukurunun kenarındayız ve mutlaka hem dünyada hem ateş ahirette evet, o ateşte yanarız. Şu anda bizim tatlımız, yaşadığımız durum bu durumdur. Evet. Dünya ateşine düşmüşüz. Düşmeye devam ediyoruz. Müminler, Müslümanlar düşmeye devam ediyor. Neden? Çünkü Allah iman edenlere farklı bir muamelede bulunur. Ahiretlerini kazansınlar diye, Allah'a dönsünler diye. Bu Allah'ın onlara rahmetiyle muamelesidir. Allah bizi anlayanlardan eylesin. Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin. Allah'a dönüp Allah için birbirini sevenlerden eylesin. Allah'ın kalplerini birleştirdiği, o ateş çukurunun kenarından kurtardığı kullarından eylesin. Allah bizi bir beraber kardeş eylesin inşallah. Amin. Bu ara izin olsa bir kısa bir ara verelim inşallah. Tabii. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.